Günaydın. Haftanın ilk haberi hayvanseverlerden geliyor. Ebru Elgoç tarafından Yeni Çiftlik Belediye Başkanı Kadir Ünal'a yönelik başlatılan kampanya Tekirdağ Yeni Çiftlik'te hayvan barınağında ortadan yok olan hayvanların geri getirilmesini talep ediyor. Yeni Çiftlik Belediyesi bakım evinde yok edilen köpeklerin atıldıkları yerlerden geri getirilmesini, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve bakım evinin yönetmelik koşullarına uygun hale getirilmesini talep ettiğini söyleyen Ebru, Tekirdağ il Sınırları içerisinde bulunan Yeni Çiftlik Belediye Garajı'nda kurulan Yeni Çiftlik Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinde 80'e yakın sahipsiz sokak hayvanlarının barındığını bu hayvanların Yeni Çiftlik Belediyesi sınırları içinden söz konusu bakım evinde görevli bulunan Mustafa Kızılcıklı ve beldede ikamet eden vatandaş tarafından toplanıp bakım evine götürülen köpekler olduğunu anlatıyor. Bu sahipsiz hayvanların bakım evinde gönüllü hayvanseverler tarafından belirli aralıklarla ziyaret edildiğini, hayvanların beslendiğini ve bakımlarının yapıldığını da ekliyor. Gönüllü hayvanseverlerin en son 20 Ocak 2013 tarihinde Yeni Çiftlik Hayvan Bakım Evinde ziyarette bulunduğunu ve 80'e yakın sahipsiz hayvanı besleyip bakım evinden ayrıldıklarını söyleyen Ebru, 28 Ocak 2013 tarihinde yeni çiftlik hayvan bakım evine gelen hayvanseverlerin barınakta sadece 9 köpek kaldığını, geri kalan hayvanların kayıp olduğunu anlatıyor. Kaybolan hayvanların bulunması için çevre mahallede kendi imkanlarıyla arama çalışması başlatan hayvanseverler, 3 Şubat 2013 tarihinde yeni çiftlik bakım evinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karaevli köyünde birçoğu otoyolların kenarında aç ve bakımsız halde dolaşır, Olmak üzere bakım evinden atılmış bulunan 20'ye yakın köpeği bulmayı başarmış. Geri kalan köpekler ise hala kayıpmış. Yukarıda anlatılanlar ışığında söz konusu sahipsiz hayvanların derhal bırakıldıkları yerden alınarak koruma altına alınmasını, olayın tekrar etmemesi için sorumluların tespit edilerek haklarında gerekli işlemin yapılmasını, yeni çiftlik hayvan bakım evinin ivedilikle hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliğinin 22. maddesinde yer alan Koşullara uygun hale getirilmesini isteyen Ebru, Yeni Çiftlik Belediyesi'ni de göreve davet ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org Taksim Yeni Çiftlik adresinde. Mustafa Çelik isimli bir change.org kullanıcısı tarafından başlatılan bir imza kampanyası var sırada. Talebi ise eğitim kurumlarındaki %8'li KDV'nin ve tüm okullardaki harçların kaldırılması. Eğitim alanının her yerde dershanelerde, kreşlerde, anaokullarda ve üniversitelerde KDV'lerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Mustafa, gelişmiş ülkelerde ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi devletin bu kurumlardan KDV ve harç almaması gerektiğini ve vatandaşların daha uygun şartlarda çocuklarını okutabilmesine imkan olması gerektiğini belirtiyor. Kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise Change.org Taksim Eğitim'de KDV adresinde. Zonguldak'tan Kutlu Damla tarafından başlatılan kampanyanın konusu ise çevre. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi Çay Cuma Saltukova'da termik santral yapılmaması. Birinci sınıf tarım arazisi üzerine termik santral yapılmasının bölgenin can damarı olan tarım ve hayvancılığı öldürüp toprağı, suyu ve havayı zehirleyerek İnsanları hasta, yoksul, mutsuz edip yaşamı fakirleştirdiğini söyleyen Kutlu'nun kampanyası ise Change.org Taksim Saltukova Termik adresinde. Menemen Devlet Hastanesi'ne yönelik başlatılan bir kampanya var sırada. Harman Çetin tarafından başlatılan kampanyanın talebi Menemen Devlet Hastanesi hekimlerinden Doktor Hüseyin Güven'in örneğinde olduğu gibi haksızlık ve olumsuzluklarla doktorların meslekten soğutulmamalarının ve bezdirilmemelerinin engellenmesi. Ülkemizde çalışanların karşı karşıya kaldığı olumsuzluklar içinde, çalışana kötü davranış, yıldırma, bezdirme gibi olumsuzluklar gittikçe yaygınlaşıyor. Bahseden kampanyanın sahibi ise Harman, özgür ve onurlu çalışma ortamının üst yönetimlerin otoriterleşmesiyle birlikte kısıtlanması sonucunda oluştuğunu, memlekette zaten sıkıntısı çekilmekte olan yetişmiş nitelikli insan gücü kayıplarının bu nedenle yaşandığını söylüyor. Ve şöyle diyor. Bu kıyıma karşı çıkmak, işinden çıkmaya zorlanan, baskı görüp yıldırılan, bezdirilen arkadaşlarımızdan Menemet Devlet Hastanesi hekimlerinden Doktor Hüseyin Güven örneğinden hareketle bu kampanyayı başlatıyoruz. Arkadaşımız sadece görevini duyarlılık ve titizlikle yaptığı, haksızlıklara, olumsuzluk ve keyfi davranışlara karşı çıktığı için Hastane baştabirliği tarafından yıldırma ve bezdirme yöntemiyle cezalandırılmakta yasa dışı uygulamalar, sonu gelmeyen nöbetler ve benzeri uygulamalarla mesleğini gerçekleştirmesine engel olunan insanlık meslek onuru zedelenmek istenmektedir deniyor. Ve bu şekilde açıklıyor Harman durumu. Menemen Devlet Hastanesi yönetiminin özelinde yola çıkarak aslında benzer uygulamalara başvuran Tüm yönetimleri kınamak, ülkenin kıt kaynaklarıyla yetişen insanlara sahip çıkmak adına kampanyayı başlattığını ve konuya bir çözüm aradığını söyleyen Harman'ın kampanyası ise Change.org Taksim doktorlardı. Son günlerde hızla yayılan ve başarıya doğru koşan bir kampanya da Fransa'dan. Şehrin yöneticilerine yönelik başlatılan kampanyanın konusu Marsilya'nın 2013 Avrupa Kültür Başkentliği için düzenlemeyi planladığı David Guetta konseri. Talep ise konserin iptal edilmesi. Çünkü konser için ayrılan bütçe tam 400 bin euroymuş. Belediye bütçesinden harcanacak bu paranın tam da krizin ortasındayken çok daha iyi yerlere harcanabileceğini söyleyen halk böyle bir etkinlik için bu bütçenin ayrılmasına tepkili. Paramız boşa gitmesin diyerek harekete geçtik diyorlar. Aralık 2012'de Marsilya Belediye Konseyi tarafından kararlaştırılan konser etkinliğiyle David Gutten'in menajeri ve prodüktörü olan Adam Prodüksiyonu'na 400 bin euro ödenmesi karar verilmiş. Halkın parasıyla yapılacak bu etkinliğin halka açık bir konser olduğunu sakın sanmayın. Harcanan bu paraların yanı sıra biletlerin de ücreti 45 ila 60 euro arasında değişiyor. İmza kampanyasının programları sabote etmeyi değil, halka ait olan paranın nereye harcandığını müdahale etmeyi hedeflediğini de ekleyen kampanya saygı. Vergilerini ödeyen insanların paralarıyla böyle bir organizasyon yapılmasını bu organizasyonun halka açık bile olmamasını kabul edilmez görüyorlar. Düzenlenecek konserde seçilen David Guetta'nın hali hazırda çok iyi kazanan bir sanatçı olduğu bu paralarla yapılabilecek organizasyonların tamamen halka açık konserler düzenleyebileceğini söyleyen kampanya sahipleri şu durumda hem 400 bin euro ödenmesini fazla buluyor hem de bunun Halka açık olmayışının etik olmadığını, konserin bütçesinin halkın vergisiyle çıktığını söylüyor. Bir diğer mesele ise organizasyon firmasının bilet ve alkol satışından gelecek tahmini 1.1 milyon euronun da tek sahibi olacak olması. Yani bu da belediye değil, konseri örgütleyenlere kalacak. Bakalım önümüzdeki günlerde Marsilya'dan nasıl bir haber alacağız. Bu belediye konseri konusunda benzer yüksek meblalı konserlerin belediyeler tarafından Türkiye'de de düzenlendiğini Sanıyorum pek çoğumuz biliyor. Adaletli ve merhametli bir gelecek için toplumsal değişim sürüyor. Hepinize esenlikler diliyoruz.